Süs amaçlı üç boyutlu canlı figürleri yapıyorum demiş. E, fakat bunlar tabii ki yaşamayacak evet. şekilde. Evet. Yani e, örneğin bir insan yapıyorsam sadece başını, hayvan yapıyorsam sadece başını evet. yapıyorum demiş. Bunları satmamda herhangi bir problem var mıdır? Bu da evet. mukabil e, bulut, yıldız vesaire e, şeylerin üzerlerine. Göz ve ağız çiziyorum. Bunda evet. herhangi bir problem var mı evet. böyle demiş. Şimdi tabi özellikle heykelle ilgili Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın pek çok hadis-i şerifi var. Hı hı. Ee, bu hadis-i şeriflerden yola çıkarak alimlerimiz özellikle heykel gibi yani mücessem olan gözleri, kaşları vesaire ve bir de tam bir bedene sahip olan heykelcik bile olsa bunlar, süs için bile evlerde yani vitrinlere koymak maksadıyla bile tutulsa bunları alimlerimiz hoş görmemişler. Dolayısıyla vücudunun bir parçası kesik bile olsa yapılmaması daha doğrudur. Gerçi yaşamıyorsa, o haliyle yaşayamayacaksa bir kısım alimlerimiz demişler. Yani bütün değil, mesela başı var ama gövdesi yok veya gövdesinin kendisiyle yaşayamayacak derecede bir uzvu yok. Buna müsaade etmişlerse bile ama alimlerimizin çoğunluğu bu ayrımı da yapmamış, doğru bulmamışlar. Dolayısıyla yani bir Müslümana yakışan. Bu konuda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin olduğunu dikkate almalı. Alimlerimizin bu husustaki vurgularını, telkinlerini dikkate almalı. Böyle bir şeyle uğraşmamalı. Uğraşılması doğru olmayan bir şeyin satılması da doğru olmaz. Yani o bahsettiği bulut vesaire gibi şeylerin üzerine figürler çizmesi eğer tam bir bedende ise Bunda problem olmaz. Çünkü heykelle heykel olmayan ikiye ayırıyoruz biz. Heykel ayrı... Evet yani orada burada... bir insan figürü yok çünkü değil mi? Aynen öyle. Dolayısıyla ikincisinde imkan olabilir. Yani bulutun üzerine kaş göz çizerse bunda bir sakıncası olmaz. Ancak şu hususa dikkat etmek lazım. Maalesef Müslümanların evlerinde de var. Özellikle bayanların bunlara karşı bir tutkusu var. Hocam aslında şöyle bir şey daha var. Evet. Yani bu soruyla birbirine bağlantılı bir konu. Özellikle hanımefendi kardeşlerimiz... Evlerine bereket getirdiğine inandığı için mesela yedi tane fil figürü koyuyorlar. Eli ayağı olan işte bacakları olan. Bunlar mesela dinen bir problem teşkil eder mi? Ben eder, de bunu merakımdan sorayım. Eder evet. tabii ki mutlak eder. Öncelikle yani böyle bir bereket vasıtası olması için böyle bir şeyin eve asılması bizim İslam akidesiyle, ile İslam inancı ile bağdaşmaz. Biz bereketin Cenab-ı Hak'tan geldiğini biliriz. Ve bereketi meydana getirmesi için Rabbimize dua ederiz. Ee, korunmak için atnalı koymak Nazarlık takmak Benzer benzer şeyler yapmak Veya sizin buyurduğunuz gibi Türden şeylere ev asmak doğru değil Dolayısıyla e, zinet için Süs için vitrine koymak için bile olsa Bunları bulundurmamak en doğrusudur Yani Müslüman teslim olacak evet, hocam. Hazreti Peygamber buyurmuşsa Baş göz üstüne diyecek bitti o mesele artık Hala süs için başka hocam, bir gerekçe zikretleyecek Sahabe ikram efendilerimizden bir tanesine Erkeğin altın takması haramdır evet. Deyince sahabe atmış ya yere Diğer sahabe evet. da peygamber gidince onu al da eşine ver demişler. Evet. Resulullah'ın at dediği şeyi ben bir daha elime almam. Bizde çok de aslında doğru, böyle teslimiyet olması lazım çok değil doğru, mi? Çok İnşallah doğru. o teslimiyeti İnşallah. yaşayan ve anlatan insanlardan oluruz.